185. konu, Fatıma bin Utbe'nin Hazreti Peygamber'e biatta bulunması, Utbe bin Rabia'nın kızı Fatıma Hazreti Peygamber'e gelerek biat etti, Hazreti Peygamber Mümtehine suresinin 12.